أول بالله إني شيطاني رجيم بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحفاده أجمعين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 إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إله الآلمين Kalplerimizi envaru Kur'aniye ve imaniye ile münevvere eyle. nefsin ve şeytanın şerinden bizleri masum ve mahfuz ile, her halükarda tevfikatı sübhaniyeni bizlere yar ile, cümlemizi cennet ve cemalullah şeref ile şeref ya Amin bu hürmeti Seyyidin mürselin. ve alhamdulillahi Rabbi'l Alemi. Muhterem Müslümanlar, son mevize silsilesi içinde sizlere melaike-i kirama dair Allah'ın selamı üzerlerine olsun bir bahis üzerinde durduk. Mevize silsilesi melaike-i kiram bahsini alıyordu içine. Silsilenin sonunda mevzun kavmeti kıymetine uygun değil fakat bir malumat vermek için Tekmile ve tetimme mahiyetinde cin bahsine de hafifçe temas ettik. Nasıl melaike-i kiram Kur'an'ın ahkamından ve inanılması lazım gelen altı rükünden öyle de cin tayfasına inanma, kabul etme şeytanın mevcudiyetine inanma Kur'an'ın ahkamından olması itibariyle farzdır. Ve mevizeleri size takdim ederken yakaladığım fırsatlarda inşallah ''Sıraya göre değil de, belki sıraya göre kaderin önde bir yeri vardır. İmanın altıncı rüknü olan kaderi takdim edeceğim.'' demiştim. İmkan ne kadar el verir? Cenab-ı Hak nasıl müsaade buyurur? Bu vadide hiçbir malumatım, ileriye matuf hiçbir bilgim olmadığı için müsaade edeceği, lütfedeceği nispette bu bahside takdim etmeyi düşünüyorum.'' Kadere iman, Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin teyit edici, tahşit edici, mübarek ifadeleri içinde imanın altı rükmünden bir tanesidir. Her şeyin üst olduğu bu devirde, bir evvelki bahise yine dikkatinizi istirham edeyim, maddenin gönüllerde hüküm ferme olduğu bu devirde, her şey maddi ölçü, maddi kıstaslarla değerlendirildiği bu devirde nasıl manaya insanlar inanmıyor, manaya imanın yanına gelmek istemiyor, her şeyi tabiata ve fiziğe irca etmeye çalışıyor. Maverai tabiat ve fizik ötesi bir kısım hadiselere gözünü kapıyor, sadece aklının erdiği ve maddi gözünün gördüğü şeylere inanıyor aklın terkiplerle insanın elinden tutup götürdüğü götüreceği yeni komplümelere karşı ciddi bir gaflet ve alabildiğine bir havailik içinde yaşamak istiyor. Bunun gibi bir bakıma ters yönüyle rasyonalizmin hakim olduğu devirde kadere inanma meselesi bir cebrilik, bir cebri determinizm olarak kabul edilmekte, imanın bu rüknü kulak arkasına atılmaktadır. Nasıl Allah'a iman var? Öyle Resulullah'a iman olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl Resulullah'a iman varsa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle Kur'an'ın ı beyana kendi kameti kıymetine uygun inanacaksınız iman var. melaike i kirama inanacaksınız. mahsub Badel adl mevt hadisesine inanacaksınız. İmanın bu esasları sizin dünyevi ve uhrevi kurmak istediğiniz, kuracağınız hayatın kaideleri mahiyetindedir. Bunlardan bir tanesini sarstığınız zaman üzerinde kuracağınız şeyi tam kuramayacaksınız. Ve işte bu beş esasın yanında ciddi ve çok mühim bir esas. Haddi zatında Cenab-ı Hakk'ı kendi sıfatları içinde inanmanın ifadesi olan kadere inanma ağır bir yeri vardır ve yerini almaktadır. Bunun hususiyeti ayrıdır. Ben kadere inanıyorum diyen bir insan, لَهُ مَقَالِيدُ semavati وَالْاَرْضِ ayet ayeti Kerimesiyle kendini bize anlatan Allah'a inanıyor demektir. Göklerin ve yerin anahtarı elimde. Semavat ve arz halk olunmadan plan elimde, proje benim elimde. Kudret ve irademle bu kitabı, kainatı yazma benim elimde. Olup biten hadiseleri levh-i mahfuzdan istinsah etme, tespit etme benim elimde. Size kader diye öğrettiğim şey budur, bu benim elimdedir, buna inanma bana inanmadır manasına gelir kader. Onun için bazı müellifler müstakillen ve hususi olarak kütüb-ü ehadisiyede kaderin ele alınış hususiyetini akıl erdiremediklerinden dolayı Onlara devrin Mutezilesi diyoruz. Kaderi nef ve inkar yoluna gitmiş, sapmış, ehli dalalete düşmüşlerdir. Kader olmadan evvel her şeyi ilim planında, ilmi vücuduyla Allah'a verme demektir. Kader olma havası içine girmiş, olma silsilesinde yerini ikmal etmeye, yerini almaya çalışan eşyayı levh-i mah ve isbatta levh-i mahfuzun istinsahları halinde Allah'a verme, Allah'ın kerim meleklerinin yazmasına verme demektir. Onun için mertebe mertebe kader görürüz. Semavat ve arz yaratılmadan evvel, ilk takdir, ilk plan, ilk tayin, ilk biçim. Semavat ve arz yaratılır. Mükellefler vazifelerini yapma sırasına girerler. Umum beşer çapında alem şumur kaderi görürüz. Ve ferden ferda, herkesin yaşamasıyla, sergüzeşli hayatıyla, hayattan istifadesiyle, ölü ahirete gitmesiyle şahsen kaderini görürüz. Anne karnında, daha ceninlik devresinde, embriyolojik safhada, Allah'ın bu ilminin çocuğun o durumuna dahi el uzattığını, beşerin yapısına daha orada müdahale edildiğini ve böyle bir tertip içinde kader karşımıza çıkar. Safha safha yazma, kitabet işi, tayin ve takdir vardır. Hepsine kaderin bir levhası diyoruz. Ve bütün bunlar ilmi ilahinin mahlukata bakan bir ünvanından ibaret olan levhi mahfuzdan istinsah edilmekte. Asıl nüshayı Allah yazdırmış, tespit ettirmiştir de sonra melaike-i kiram sırası vakti mevsimi geldikçe nüsha nüsha çoğaltıp herkesin sergüzeşti hayatına takmaktadırlar. Ruh bahsinde bir zuhulle unuttuğum bir husus vardır. Kader bahsi gelince meseleyi bana hatırlattı. Bu meseleyle ciddi meşgul olan kimseler aynı zamanda ruhun, insanın tüblesinin feris birisinin yanı başında sergüzeşti hayatına dair kitabetin tayinat ve takdiratın mevcudiyetinden de bahsediyorlar ruhun gerçek yapısına insan muttali olduğu zaman ne geçirecek başından neler geçecek bunlara dahi ittiladan bahsediyorlar vardır sergüzeşli hayatı şudur diyorlar ve aynı zamanda ilmi kıyafetle iştigal edenler elin içindeki çizgilerle senin sergüzeşli hayatına başına geleceğine ve istikbaline dair haber vermek isteyenler bu vadide söz söyleyenler Bunlar dahi rahatlıkla, kaderin senin cismaniyetine aksedişin ifadesi başından geçecek şeyleri rahatlıkla söylüyorlar. Bu bir ilimdir ki devr adette de vardı. Bu işi yapana kahve denir, Allah Rasûlü sallallâhu ve sellem, mübarek azatlısı olan Zeyd İbni Harise'nin oğlu Hüsam'ın hakkındaki dedikuduya karşı bir kahve getirdi, üzerleri örtülü olan çocuk ve babasının ayaklarına baktırdı, kimin kime ait olduğunu tayin tespit ettirdi de sevinerek Hazreti Ayşe'nin yanına gitti Üsame Zeyd'dendir ya Ayşe diyerek sevinerek yanına gitti mevzumuzu çok ilgilendirmediği için geçiyorum bunu İleride başka bir münasebetle arz etme imkanını Cenab-ı Hak bahsedince inşallah arz ederim bugünkü mevzumuz kaderdir kader imanın altı rüknünden bir rükündür Yanlış bir rasyonalist anlayışın hüküm ferm olduğu devirde, ilmen, irade ve kudreten, her şeyi Allah'a vermenin ifadesi olan kadere inanmak, Allah'a inanmak demektir bugün. Ama herkes seviyesine göre inanacaktır. Müptedi, ilmi bir formül, dini bir formül olarak, önüne konan bu şeye inanma mecburiyetinde olduğu için inanacaktır. Müntehi vicdanında, her şey üzerinde gerçekten Allah'ın tasarrufunu görecek. Siz bin tane delil, bin tane kayyım getirseniz, aksine ihtimal vermeden diyecektir ki, benim kalbi atışlarımı, adelelerimdeki oynayışı, parmaklarımı hareket ettirişini, Allah'ın elinin çevirdiğini ben görüyorum siz aksini dahi söyleseniz. Bu da müntehinin işidir. Bu gider cebre dayanır. Bir müntehinin cebre düşmemesi adeta mümkün değildir bir müptedi, Müslümanlığı bilmeyen binadanın da motezili olmaması mümkün değildir. Onun için biz ne mutezile ne cebri diye Ehl i Sünnet'in koyduğu prensibe aklımız ermese, gönlümüz ulaşmasa dahi Ehl-i Sünnet vel cemaat olarak kader var, fakat şakadan yanında bir de irade var diyoruz. Bu da Ehl-i Sünnet'in noktayı nazarın. Ehl-i Sünnet'in prensiplerine sadakat içinde mevzu tahlili düşünüyorum. Fakat bundan evvel Cenab-ı Hak ne kadar imkan verecek? Bu imkanı bahşedeceğine dair bir malumatım olmadığı için bütün derslerde olduğu gibi hulaseten arz edeceğim mevzuların temel prensiplerine dikkatinizi rica edeyim. Bir fikir olarak kalsın kafanızda. Cenab-ı Hak bademe beni konuşturmazsa siz o malumatla kendinize hayatınızı şu tutmaya çalışırsınız. Bir hülasasını arz edeceğim. Temel prensipleriyle mevzu takdime çalışacağım. İmkan el verirse tafsilen arz edeceğim. Kader nedir? Neye kader denir? Ne demektir kader? Âlem şumul kader ve kainatta hüküm ferme olan cebrilik ne demektir? Şakavet ve saadetin kaderle telifi nasıldır? İnsan bedbah talihsiz, maddi manevi sukut içinde talihli, yüksek Talihi kendisini semalara doğru pervaz ettirir, mahiyette yaşar. Kaderden öyle istifade eder ne demektir? Hidayet ve dalâlet Allah tarafından yaratılıyor. Bunların insan iradesiyle tevfiki nasıl olacaktır? İhticacı Adem mevzu Hazreti Musa ile Adem'in aralarında çekişme ve münakaşa yapmaları, belki daha tatlı bir ifadeyle aralarında tatlı bir münazaranın geçmesi ne demektir? efal-i insan kendi işini yaratır mı? Yoksa yaratma bir temami Allah'ın işi midir? Doğrusu hakikati ikinci şıktır. Ve ondan sonra Allah'ın kazası ve meşiyeti şerrin çirkinliklerinden münezzehtir. Ve buna müteallik bir kısım müteferrik meseleler. Bu mevize silsilesi içinde kısaca arz etmeye tasarladığım hususlar bunlardan ibaret. Kader, bir ölçme, biçme, biçime koyma, şekillendirme demektir. Kadere dediğimiz zaman biz, taksim etme, belli hisselere ayırma, herkese bir şey çıkarma manasında anlarız bunu. Kadere dediğimiz zaman, takdir kökünden, kadere dediğimiz zaman, bunu da hükmetti, kaza etti, hükmünü geçerli kıldı manasında anlarız. Öyleyse kader, ma yukaddiruhullah min el-kaza ve yahkum bihi manasına gelir. Allah'ın takdir ettiği şey kazadan ve hükmettiği şey demektir. Kaza kader bir manada belki ikisi aynı şeydir. Allah'ın hükmettiği şey demektir. Fakat bir diğer manada kader Allah'ın takdiri, kaza ise bu takdiri infaz etmesi demektir. Yapılacak şeyi eda etmesi demektir hükmü yerine getirmesi demektir. Bir zayıf ihtimalle ise kaza Allah'ın takdiri demektir. Kader ise bu takdiri yerine getirme demektir ki kaza ve kader evvelki ifadelerine göre yer değiştirmiş oluyorlar. Kelimelerin sadece lügati üzerinde küçük bir noktaya dikkatinizi çektim. Allah'ın Celle Celaluhu eşyayı yaratmadan evvel İlmi planlar içinde taksim, tasnif, takdir ve tayine tabi tutması. Şu koskoca kainatı yaratmadan evvel. Hani size çeşitli aktüel mecmualarda, ilmi mecmualarda yazılan bazı yazılardan şeyler intikal ediyor. Teleskopun başına oturuyormuş da 5 milyon ışık yılı öteleri görüyormuş. Yani ışık olsan, gitsen 5 milyon senede gidersin. Yani oradaki bir nebuloz sönse sana söndüğü ancak 5 milyon sene sonra gelir haberi. İşte bu koskoca kainat baş döndürücü bir nizam, insanı hayrete sevk edici fevkalade bir ahenk içinde kurulmuştur. Sizin muhteşem binalarınızdan çok muhteşemdir. O kadar ki bu büyük makro alem arada neskettiği şeyler normal alem, canlılar alemi hususuyla canlıların sultanı Allah'ın halifesi insan, bu iki alem arasındaki münasebet. Kainat, insan ve sonra mikro alem, mikro alemle bu alemlerin münasebeti. Bir ağacın çekirdeğinden dalına kadar nasıl bir ahenk içinde şekil verilmiştir. En küçük bir tenasüpsüzlük göremezsiniz. Nasıl ki kulaklarınız, şakaklarınız, yanaklarınız, elmacık kemikleriniz, burnunuz, dudaklarınız, Bunlar arasında هندesî bir ahenk vardır. Adeta Frenkçe ifadesiyle geometri hakimdir. Bu noktadan kainata, insana ve zerrelere bakan bu mevzuda araştırma yapan ilim adamı diyor ki Cihan'ın ifadesiyle kainatı Kur'an هندesî ölçülere göre kurmuş. Bu kainatın gelişi güzel tesadüflerle bu kadar هندesî olmasına imkan yoktur öyleyse kainatın yaratıcısı bir mühendis olması gerektir diyor. Yanlış bir şey! Yanlış bir şey, kainatın hendesi ölçülere göre yaratılması, iradeye bakmakta, kudrete dayanmakta, ilimle biçimleşmekte, şekilleşmekte, takdire tabi tutulmakta ve tayin edilmektedir. Havamileştireyim bu meseleyi, biraz çocuksu olsun. Siz bir bina yaptıracağınız zaman 20 bir bina dahi olsa bu evvela bu mevzuda fikri olan bir zatın fikrine müracaat edersiniz. Üzerine koyacağımız betonu bu duvarlar taşır mı taşımaz mı bunun bir hesabı vardır. Hiçbir hesaptan haber olmadan böyle bir binaya mübaharet ederseniz içine girdikten sonra başınıza çökü verir. Hesabı ciddi yapılmamış Meselenin matematiğine inilmemiş nice köprüler var ki yapıldıktan birkaç dakika sonra yıkılmaktadır. Nice binalar vardır ki daha insanlar ondan istifade etmeden hemen insanların başına çökmektedir. Plan istemektedir, proje istemektedir bu mesele. Koskoca kainatı düşünün. Sizin en küçük binalarınız plan, proje ve fizibilite hesapları isterse koskoca kainatı düşünün. Bu kainatın insanla münasebetini düşünün. O kadar hassas ölçülerle ele alınmış ki, sizin ağzınızda elmanın tadı, elmanın tadıyla onun içindeki vitaminler sizin vücudunuzun vitamini ihtiyacı, ağacın size gölgesi, ağacın sizin dışarıya ifraz ettiğiniz havayı yutması, ifraz ettiği havayı sizin yutmanız. Ahenginden alın da koskocaman nebulozların ahengi içinde yürümesine kadar Baş döndürücü bir ihtişam, ihtişam içinde bir ahenk gösteriyor ki, kudret ve iradesiyle bu kainatı yazmadan evvel Allah Celle levh-i mahfuzda yapacağı her şeyi tespit etmiş, takdir etmiş ve bu işin adına kader demiştir. Kader budur, yapılmadan bir şeyi plana koyma demektir, hesaba koyma demek, İlmi vücut verme demektir. Dikkatle dinlerseniz anlarsınız. Harici vücuda intikal etmeden sizin kafanızdaki tasarı gibi plan gibi ilmi ilahi içinde bir şekil verme işine kader diyoruz. İtirazatınıza, işten meseleyi kavrayamayışınıza cevaplar mevsimin sırası geldiği zaman gelecektir. Ben sıkıştırıp, kısaltıp, ihtisar edip üç beş derste takdime çalışmayı düşündüğüm bir meseleyi hemen daha başlarken mukaddimesi içinde size anlatmam mümkün değildir bu iş ancak Allah'a mahsus bir şeydir bir kelime söylesin bin kelime ifade etsin bu ona has bir şeydir herhalde alem şumur ve cebri kaderi gördünüz kainatta umumen cari olan kader cebri kaderdir onda insanların iradesi nazar itibara alınmamıştır İnsanın durumuna adeta bakılmamıştır. Allah dilediği gibi yaratmıştır. Ve fakat hikmet vardır yarattığı her şeyde. Sular akar giderler durmaz bir yerde. Kimse durduramaz bunu. Küreği arz döner cebri kader içinde. Güneş kendi etrafında döner ve meczup meyvelerin etrafında sapan taşı gibi çevirir. Cebri kaderdir döndüremezsiniz bunu. İnsanlar böyle, işte kametleri böyledir, boyları şöyledir. cebri kader çeviremezsiniz bunu. Fakat hayra şerre, sevaba ve hataya medar olabilecek meseleye gelince o sizin iradeniz. Onu sizin davranışlarınızda aramak lazım. Öyleyse irade ancak insan ele alındığı zaman bahis mevzu olur. İnsanı düşünmediğimiz zaman kaderi düşünmemiz de adeta yersiz ve abes olur insanı düşünmediğimiz zaman insan her şeye bir revnak katmış insan sayesinde kainattaki cebrilik ve insandaki iradeye ehemmiyet verme meselesi anlaşılır hale gelmiştir kader muhterem Müslümanlar bir kısım saftil kimselerin zannettikleri gibi insanın işlediği günahlara medar ve menat olsun diye değildir kader mücrimin asinin günahkarın tahinin işlerini havale edebileceği bir mazeret mesnedi değildir. Kader vicdani ve hali bir meseledir. Bunu Mukaddime'de de kısaca arz ettim, ilmi-nazari mesele değildir. Kainat şöyle hareket eder, şöyle olur, böyle olur, şöyle olmadığından, böyle olduğundan dolayı Allah vardır diyorsun. Resul-i Ekrem şöyle demiştir, böyle demiştir, şöyle de diyebilirdi, böyle de diyebilirdi. Dediğini deyip, demediğini demediğinden ötürü anlaşılıyor ki Allah peygamberidir. Bunlar ilmi meseleler. Kur'an, içtimai ve psikolojik yapınıza dair beyanlarda bulunmuştur. Bunları ilmi olarak tahlil edebilirsiniz. Hepsini hamledeceğiniz bir nokta bulabilirsiniz. Ama kadere gelince bu hali ve vicdani bir meseledir. İnsan derecesine göre bu meseleye inanacak. Biz sadece inanmamız lazım geldiği için inanıyoruz. Ve sonra vicdan bu işi geliştiriyor, inkişaf ettiriyor. İnsan kendi haletine göre bunu biliyor, duyuyor, hissediyor ve inanıyor. Nicetkem talih kimseler vardır ki bir hayat yaşarlar. Yaşarlar da hayatlarında, vicdanlarında kaderin sırrını bilemez ve bulamazlar. Talihsiz kimselerdir. İcraatlarının ve işlerinin verasında icraat ilahi göremezler. Yapacakları şey yapmadan evvel ilmi plana, Allah'ın planına muttali olamayan gözü körler vardır. Bütün bir hayat boyunca hiçbir şey anlamadan yaşarlar. Bütün hayatları bir çoban havası içinde, iptidailik içinde geçer gider. Kader vicdanı ve hali bir meseledir. Kul meseleye gerçekten ittila peyda edince bütün işlerini ve davranışlarını Allah'a verir. Allah yapıyor. Vallahu halakakum ve ma taamelun. Sizi de işinizi de Allah yaratıyor. Sizin fiilleriniz, yemeleriniz, içmeleriniz, yatmalarınız, kalkmalarınız Allah tarafından yaratılıyor. Konuşmalarınız, düşünmeleriniz Allah tarafından yaratılıyor. Yaratılmış şey adına ne varsa hepsi Allah'ın mahlukudur. Vallahu halakakum ve ma İşte müntehi bunu açık görür sizin çıplak gözle güneşi gördüğünüz gibi vicdani sülukini tamamlamış, hali belli bir seviyeye ulaşmış insan, bunu güneşi görüyor gibi görür. Müntehide, müptedi de bunu görmeye çalışır, gayret eder. Hali, vicdani mesele. İş Allah'a verile verile, neticede teklif düşmesin diye irade ortaya girer. Yani sen mükellefsin dedirtir orada. Senin iraden var dedirtir orada irade orada girer araya. Ve gurura düşmemek, kemalatınla mağrur olmamak, güzelliklerle mağrur olmamak için o zaman da kader devreye girer, senin hayatında muvazene kurulmuş olur. Güzelliklerine sahip çıkmayacaksın. Çünkü onlar Allah'ın planıdır Celle Celaluhu. Ben şöyle güzelim, böyle mahasinem sarım. ''Şu meziyetlerin vardır.'' diyemezsin, Allah'a koşmuş olursun. Çünkü onları sana Allah vermiştir. Senin nefsin güzelliği istemez. Senin nefsin güzelliğe düşmandır. Senin nefsin masiyete inhimak etmek ister. Senin nefsin tatlı şaraplar, tatlı kahkahalar, tatlı kadın alemleri onlara inhimak etmek ister. Senin güzelliklerde dehlin yoktur. Onlar Allah'tandır. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ Nefsik? Sana hasene olarak gelen her şey Allah'tandır. Seyya olarak, kötülük olarak gelen her şey nefsindendir. Kötülüğü nefis ister, hasenatı Allah yaratır. Öyleyse, mahasinle mağrur olmamak lazım. Kendi olgunluğuna, kemaline, yetişmişliğine bakıp da mağrur olmamak lazım. O Allah'tandır, muazenenin bir yönü bu. O Allah'tandır. Burada sen meseleyi Allah'a verirken, cebrin hakkını veriyorsun. Beri tarafta, her şey Allah'tandır. Masiyetimden ötürü muakaze edilmemeliyim, günahlarım bana sorulmamalı, kusurlarımın hesabını vermemeliyim dediğin anda, muazeneyi tamamlayıcı diğer unsur karşına çıkıyor. Senin iraden var, şartı adi olarak iraden var. Neyi düşünmüş, neye meyletmiş, ve ne günah tasarrufta bulunmuşsan Allah onu yaratmıştır. Binaenaleyh muvazene olacak. İşte böyle hali ve vicdani bir meseledir. Avam arasında kaderin bahsi vardır ama o da sadece bize bir ölçü getirmek içindir. Avam kadere inanır ve şöyle inanmalıdır. Müntehi olamamış, işin elifbesinde olan kadere inanmalıdır ve şöyle inanmalıdır maziye ve musibetlere kader açısından bakmalıdır. Ta hüzüne ve ümitsizliğe ilacı olsun. Fevtetti, kaçırdığı bir şeye kader açısından baksın. Allah'ın takdiri bu idi desin. Ta Allah'a karşı şikayet eder duruma geçmesin. Ümidi kırılmasın ve mahzun olmasın. Allah'ın takdiri bu idi desin, teselli bulsun. Musibetlere karşı da kader açısından baksın. Bin bela bin musibet çepe çevre kendisini sardığı zaman Allah'ın takdiridir desin ümitsizliğe ve yese düşmesin mahzun ve mükedder olmasın kendisine bu musibetleri veren takdir eden Allah'ın onları giderebileceğine inansın ümit içinde olsun avam kadere böyle inanmalıdır maziye ve musibetlere geçmişe ve belalara kader açısından bakacak ama istikbale ve masiyetlere irade açısından bakacaksın. Gelecek zamana ait işlerimi de havale edip Allah ne takdir etmişse mi diyeceğim? Hayır. İrade açısından bakacaksın. Sağ edeceğim diyeceksin. Işe bakacaksın. Masiyetlerine de iraden açısından bakacaksın. Bir kötülük mü yaptın? O kötülüğü Allah yaratmıştır ama sen işledin. O kötülüğü sen arzu ettin. Öyleyse kötülüklere ve geleceğe iradenle gireceksin. Maziye ve musibetler, kader, musibetlere kaderle girecek bir muvazene kurmaya çalışacaksın. Ve bunun ötesinde de senin kader münakaşası yapman zaten tecviz edilmez. Belli formüller halinde inanılması gereken şeyleri arz ederken esasen bunlar gayri mantıki ve gayri akli değildir. Aklın ve mantığın muhtezası bu şeyleri arz ederken Allah'la münasebetimiz içinde, kullukla münasebetimiz içinde, kainattaki umumî cereyanla münasebetimiz içinde bunları arz ederken belli formüller içinde arz etmeye çalışıyoruz. En hassas bir noktadır. Hz. İmam tilmizlerini kader mevzuundan münakaşadan men edermiş. Ama ya İmam sen konuşuyorsun. Ben başımda kuş var gibi konuşuyorum kaçırırım diye tir tir titriyorum dermiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ya kahve sohbetlerinde kaderin münakaşasını yapan zavallı halk neyi nasıl karıştırdığını, nasıl meseleleri alt üst ettiğini Allah karşısında nasıl suyu bir ikap ettiğini düşünsün de vazgeçsin yaptığı hatadan. Bunlar çok ince. Bir kimyagerin ölçüleri içinde bir kuyumcunun sarrafın, terazisi mizaniyle tartılabilecek şekilde, hassas ölçülerle tartıp ölçmek lazımdır. Esas itibariyle insan iradesi ve kader arasında bir ziddiyet, bir münafat yoktur. İnsan iradesiyle kader omuz omuzadır. Evvela bizim sevap kazanmamız, cennete gitmemiz, günah Allah muhafaza buyursun, irtikâb edip bir kısım kimselerin cehenneme gitmesi, Bunlar insanda bulunan bir şeyin Allah tarafından ifade edildiğinin ifadesidir. Demek sizde hayra şerre, sevaba hataya, cennete götürmeye ve cehenneme sukut ettirmeye vesile bir şey var. İşte bu iradedir ve bu irade Allah'ın takdirine mani değildir. Keza insan kendisini dinlediği zaman, adeta elini kaldırmak istediği zaman kaldırabilmiş olmasın konuşmaya teşebbüs ederken konuşabilmeye muktedir görünmesi bir şeye delalet ediyor. Delalet ediyor ki insanda bir şey yapma iradesi var. Cüz'i bir ihtiyar irade dediğimiz meşiyet dediğimiz bir husus var. İşte bu mahiyetini bilmesek bile bizde hayra şerre vesile olabilecek bir şeye delalet etmektedir. Aynı zamanda Allah'ın bir insan hakkında takdiri... Dikkat buyurun! O insanın iradesinin mevcudiyetini kabul ve teslim demektir. Allah'ın takdiri zira şu demektir. Ben senin falan zamanda iradeni şu istikamette kullanıp, şu ise sebebiyet vereceğini biliyor ve takdir ediyorum. Hakkında böyle bir kitabette tayinde bulunuyorum. Bu iradeyi teslim etme demektir. Allah yaratıyor. Allah evvela takdir buyuruyor. Ama takdir buyururken senin iradeni sarf edeceğin noktayı görüyor, biliyor. İradeni sarf edeceğin yere bakarak hakkında takdiratta bulunuyor. Öyleyse kader insanın iradesini teyit ediyor. Kader diyor ki senin iraden vardır, iradeyi nefret Alın yazısı iradeyi nefret ediyor şeklinde yanlış anlayanlar var. Alın yazısı iradeyi teyit ediyor, iradeyle omuz omuz adır. Fader, ilim nevindendir, arz ettim. Allah'ın ilminde kesilen, biçilen proje ve planlardır. Bir şeyi bilmek, o şeyi meydana getirmek demek değildir. Dikkat buyurun. Siz kafanızda bin tane bina planı düşünseniz, bin tane fabrikanın fizibilitesini tutsanız, bunlar hiçbir zaman hariçte kudret ve irayetliğe taalluk eden ne fabrikayı ne de binayı meydana getiremez. Kafada bir tasarıdır. Sadece siz bilir, görür, mutfali olursunuz. Hayalinizde köşklerinde gezersiniz o binanın. Bahçelerinde dolaşırsınız. Fabrikanın tezgahlarında dolaşırsınız ama hayali kestiğiniz an her şey biter. Ve siz sizle baş başa kalırsınız. Kafanızdaki tasarıyı dahi teferruatıyla düşünemez hale gelirsiniz. Öyleyse kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani bir şey nasıl olacak öyle bilinmektedir. Yani siz ne yapacaksınız? Iradenizi nasıl kullanacaksınız? Allah onu biliyor ve hakkınızda takdir yapıyor. Benzetmek olmasın. Çok hassas ölçülerle yürüyen bir tren düşünün. İzmir'den hareket edip Manisa'ya doğru. Manisa'dan hareket edecek, Alaşehir'e gidecek. Alaşehir'den Uşak istikametine hareket edecek. Bu arada büyük küçük sıralanmış bir sürü istasyon vardır. Trenin katması, durması, sürati, hareketi vesaire hesap edilerek kaç dakika sonra Manisa'ya gideceğim. Kaç dakika sonra Alaşehir'e gideceğim. Kaç dakika sonra Uşağı varacağı hesap edilmiş hakkında takdirat yapılmıştır. Ve bunlar uğrayacağı her yere bildirilmiştir. Falan dakikada falan yerde, filan dakikada filan yerde denmiştir. Hakkında yapılan bu takdir, tayin yani trenin kaderi. Aynı saat ve dakikada trenin oraya gitmesini mecburi kılmaz, cebrilik yoktur. Belki tren belli ölçüler, belli mekanik hareket ve çalışması için de oraya varacağı önceden bilinmiş ve tesvit edilmiştir. İlim maluma tabidir. Nasıl olacak öyle bilinmektedir Bu ona göre hakkınıza takdir yapılmaktadır. Çünkü Allah'ın ilmi Celle Celaluhu manzara âlâdan, çok yüksek bir noktadan, olmuşa olacağa, geçmişe ve geleceğe bir nokta gibi bakmaktadır. Her şeyi bir nokta gibi görmektedir. Sebep neticeyle iç içedir. Hillet malulle iç içedir. Anne baba iç içedir. Hazreti Ademle en son zürriyeti iç içedir. Kim sebeptir kim netice karışıktır o noktada. Binanali evvel ve ahir düşünülemez. Allah'ın baktığı manzara âladan eşyaya bakıldığı zaman geçmiş gelecek sona doğru bütün sebepler, ileriye doğru bütün neticeler bir nokta gibi görülmektedir. Allah eşya ve hadiseleri böyle bilmekte ona göre takdir buyurmaktadır. Öyleyse iradeler işin dışında tutulmak suretiyle bir takdir yapılmamıştır. Bakılmış boylarına, bozlarına göre takdirler ve tayinler yapılmış, levh-i mahfuda edilmiş, ondan sonra kainat ve mahlukat yaratılacağı an, her şey yaratılacağı hengamda bunlar istinsah yapılmak suretiyle herkesin boynuna takılmıştır. وَكُلَّ insanin أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ fi عُنُقِهُ وَنُخْرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا صَدَقَ Her insanın boynuna bunu takmış, ilzam etmişiz. Yapacağı her şey yazılıdır. Yaptığı şeyler sadece oradaki yazılı şeyler ifade etme ve göstermeden başka bir şey yapmayacaktır. Senin yapacağın şeyler bilinmiş ve yazılmış. Yaptıktan sonra da melekler yazacak. İki kitap karşı karşıya getirilecek ve görülecek ki Allah Celle Celaluhu senin ne yapacağını bilmiş yazmış. Sen sonra yapmışsın, melek de onu yazmış. Küçük kitap büyük kitap, küçük defter büyük kütük yan yana getirildiğinde ondan istinsah edilmiş gibi görünecektir. İşte senin boynuna takılı olan budur mâkeme Kübra'da sana okutturulacak budur. Orada hakkında verilecek hüküm de buna göre verilecektir. Cenab-ı vâcib -ı ve Tekaddes Hazretleri bize yardım etsin. Kalbin yüzünü, kalplerimizin yüzünü hayra tevcih buyursun inşaallahu Teala. Bir diğer hususu daha burada arz edeyim. İrade, irade dedik yanlış anlamayın. İnsan iradesine cüzi i ihtiyariye, biz bir mevcut nazarıyla bakmıyoruz. Ehl-i zünnet ve cemaat olarak mevcut nazarıyla bakmıyoruz. Bu kulağın bir mevcuttur, bunu Allah yarattı. Bu burnun bir mevcuttur, bunu Allah yarattı. Bu başın bir mevcuttur, bunu Allah yarattı. Yaratılmayan şey mevcut olmayan şeylerdir. Onları Allah bilir ama fakat onlara kudret ve irade taalluk etmemiştir. Yok olan şey yaratılmış değildir, var olan her şey yaratılmıştır. Öyleyse, iradeye de dışta vücudu olan, hariçte vücudu olan bir şey nazarıyla bakarsanız, o da Allah tarafından yaratılmıştır. Sizin iradeniz de Allah tarafından yaratılıyor. Yani sizin işlerinizde olan şey, o da Allah tarafından yaratılıyor. Öyleyse biz, insanın işlerine vesile olan cüzi i ihtiyari dediğimiz şeye mevcut nazarıyla bakmıyoruz. Belki itibari bir vücudu var. Belki hat gibi, parazihatlar gibi bir vücudu var, Parazihat gibi. İrade dediğiniz şey sizin, teraziye koysanız, tarsanız karşısında hiçbir dirhem yoktur onun. Kendisine hiçbir dirhem, hiçbir gram tekabül etmeyen bir şeydir insan iradesi, hiçbir ağırlığı olmayan bir şeydir. Ama bir şartı adidir. İşte bu irade, kendine düşen şeyi yaptığı zaman ister meyelan olsun, İsterse meyalanda tasarruf, bunlar kelamcıların dakik meseleleri ifade eden tabirleri. Sen bu pozisyonu kazandığın zaman, iki meseleden birini tercih etme durumuna geldiğin zaman, meyhane ile mescit kapısında bulunduğun an, oraya da gitme, buraya da gitme durumunu iktisap ettiğin an, bunlardan bir tanesi yaratılacaktır. Nasıl bir şeyse bir tarafa doğru bir meyil olacaktır. Fakat bu mail haddi zatında vücudu olan bir şey değildir ama çok kıymetli bir şeydir ki koskocaman var onun üzerine kurulmaktadır. Bunu da size yine planla proje ile arz edeyim. Bakın. Planın bir binanın planının bina adına bir değeri yoktur. Siz 20-30 milyara mal olan büyük bir müesseseyi düşünün. Bunun koskocaman bir planı olsun bu planı her gün getirin bir tasın içinde ezin suyunu için o müesseseden hasıl olan semerenin haşrı minşarını vermeyecektir size onu en mütena içinde kılaflar içinde duvarlarınızda asın mevcudiyetinden hasıl olan neticeyi size vermeyecektir belki ne zaman o plan üzerinde bir bina kurulacaktır o zaman o plan bir kıymet kazanacaktır İnsanın iradesi böyle bir plan gibidir tıpkı çizgilerden, hatlardan ibaret bir proje gibidir. Asıl yaratılacak şey ise o plan üzerinde, bina üzerinde Allah'ın işidir. Onu Allah yaratır Celle Celaluhu. Fakat Allah Celle Celaluhu onu yaratacağı zaman o plana bakar, yaratır. Anladınız mı meseleyi? Yani sizin iradeniz plan gibi zatında kıymeti ağırlığı olmayan bir şey olsa bile sizin İşlerinizi yaratacak Allah Celle Celaluhu. O plan üzerinde yarattığı için siz yaratılacak şeye sebebiyet vermektesiniz. Öyleyse hasenat ise cennete gireceksiniz. Öyleyse seyyiat ise cehenneme gireceksiniz. Koskocaman şeyler bu farazi, nazari ve itibari şey üzerine kurulur. Şartı adi olarak. Onun için mutlak cebir yok, şartlı cebir vardır. Yaratan Allah'tır Celle Celaluhu ama o küçük şartı adi olarak beşerin eline vermiştir. Teemmülle, dikkatle muvazenesi kurulabilecek meselelerdir bunlar. Ve bununla çok mühim bir noktayı da arz etmiş oluyorum. Cenab-ı Hak sizin iradenize göre hükmediyor, yaratacağı şeyi yaratıyor, nihai kararı veriyor. Siz bir büyük elektrik mekanizmasının düğmesine dokunuyorsunuz mekanizmayı hazırlayan o yakan o lambaları takan o çok cüz'i bir muhalece ve mübaşerettir müdahaledir birdenbire bakıyorsunuz ki bütün kainat aydınlanıyor peygamberlerin mucizesi gibi fizikteki ifadesiyle sizin mübaşeretinizle netice arasında uygunluk yoktur buna bizim ifadeyle tenasüb-i illiyet prensibi diyoruz sizin iradenizle netice arasında uygunluk yoktur misal mı istiyorsunuz, size yemeğinizi anlatayım. Siz diyorsunuz ki biz yedik, ben de doğrusunu söyleyeyim, diyeyim ki Allah yedirdi demek doğrudur. Siz önce bana saygının ve bunun ilahi bir emir olduğunu hürmetin ifadesi olarak bunu kabul edin. Fakat arz ettiğim zaman da doğrusunu görün. Ağzınıza lokmayı götürüyorsunuz. O lokmayı kim verdi size? Nereden hasıl ettiniz? Kimin bahçesinden toparladınız? Kimin güneşi pişirdi onu, kimin zemininde neşu nema buldu, kimin suyuyla meydana geldi, bakın oraya kadar sizin hiç tehliniz yok. Lokma sizin muhalecenizle mübaşeretinizle dökülmüş buğday haline gelmiş, yani salkımı eliniz uzatmış ağzınıza götürüyorsunuz. Bundan öte de sizin işiniz bitiyor. Lokma ağzınıza götürüldüğü andan itibaren bir mekanizma çalışmaya başlıyor. Siz farkında değilsiniz. Yemeyi vahaz hazmi siz kendi kendinize yapsanız... dilinizi çiğnersiniz. Bazen mideyi çalıştırmayı unutursunuz... ...sımsıkı bir şey gider asit ifraz etmeden. Ve kör kütük bir şey gider... ...sizi öldürüverir. Halbuki lokma ağzınıza gittiği an... ...hatta gözünüz gördüğü an... ...ağzınız sulanmaya başlar. Sulanması lazımdır. Yoksa kuru kuru çiğneyemezsiniz. Ağızda siz onu evirir çevirirken... ...mide bir kısım asitler ifraz etmeye başlar. Hatta yemeğin çeşidine göre... ...ne çeşit bir şey ifraz edeyim ben... Ona göre asitler ifraz etmeye başlar Hafif bir şey için bol bol asit ifraz etmez. Sertliğine göre o şeyin hazım güçlüğüne göre faaliyete geçer kendisine ait üfuleyi fonksiyonu yerine getirmeye çalışır. mide vazifesini yaparken 12 parmak hazır at bana der gibi intizar etmektedir. Kumanda sizin elinize verse karıştırırsınız bunları. 12 parmak vazifesini yaparken karaciğer kendisine ait üç yüzün üstündeki vazifeyi omuzlanır o zayıf beliyle Allah'a dayandığı için götürür bunu. Zinde güçlü ve kuvvetli olarak götürür. Bütün bağırsaklar faaliyete geçer. Hazım olmuştur. Onlar da kılcallarıyla guddeleriyle kanı emmiye ve damarların için aktarmaya çalışırlar. Böbrekler faaliyete geçer. Geçerken çok ustalıklı çok ihtiyatlı ve tedbirli olarak geçer. Bu süzme ameliyesini yapan bir ordu gibi böbrekler üzerinde çalışan failler oradaki asker ve amele On bin tane ise beş bin tanesi faaliyete geçer. Beş binin yedekte kalır. Bütün bu işler yapılırken senin hiç tehlin yoktur. Şimdi bir lokma koydun ağzına. Bu lokmayı ben yedim diyebilir misin acaba? Bütün işleri eviren çeviren Allah'tır. Öyleyse ben yaptım, ben ettim dediğin şeylerin dahi biri sana ait değil. Mesele öyle bileceksin. Mucize gibi diyoruz. Onun için mucize gibi dedim. Ne gibi yani senin iraden? Mucize gibi. Neden mucizeden misal veriyoruz? Çünkü tenasüb-i illiyet prensibi yoktur. İlletle mağlul arasında münasebet olacak...